Efendim sizlere küçük bir kıssa anlatalım Aşk ehlinin kıssasıdır bu Gelin kulak verin İçinden bir hisse kapalım ve diyelim ki Sen gerçek Leyla isen Bu bendeki Leyla kimdir? Bir gün bizim Mecnun yine serhoş, yine divane bir vaziyette Leyla, Leyla diye feryat edip gezerken Leyla onun feryadını duydu. Kalbi mahzun oldu ve gideyim şu miskine kendimi bir göstereyim. O benim için gece gündüz niyaz eder dedi. Mecnun'un bulunduğu yere gitti ve karşısında durdu. Ama nafile! Mecnun hala Leyla, Leyla diye feryat ediyor. Ağlıyordu. Kimseyi görecek, işitecek bir hallet değildi velhasıl. İnleyerek, sızlayarak şehirden çıktı. Sahraya düştü. Güneşe karşı bir yerde oturdu ve Leylasını anmaya devam etti. Merak ve hayretler içinde Leyla peşinden gitti. Oturduğu yere vardı. Dört tarafını dolanarak ona kendini gösterdi. Mecnun oralı olmadı. Leyla'ya iltifat bile etmedi. Leyla, Leyla diyerek kendinden geçti. Bayıldı. Fakat yattığı yerde bile bütün vücudundan Leyla adı işitiliyordu. Neyse uzatmayayım. Leyla bundan bir şey anlamadı. Anlayamadı. Bekledi. Mecnun kendine gelip yattığı yerden doğruldu. Bu defa Leyla güneşin bulunduğu tarafa gitti ve Mecnun'un önünde durdu. Gölgesi Mecnun'un üzerine vurdu. Mecnun başını kaldırarak uzun uzun Leyla'nın yüzüne baktı. Kimsin? ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Leyla da ona ''Aşk elinden hali nicedir?'' diye soruyla karşılık verdi. Sonra da ekledi. ''Beni tanımadın mı?'' ''Leyla, Leyla'' diye istediğin ve inlediğin işte benim. ''Nasıl tanımazsın?'' Mecnun hiç yüzüne bakmadan... Var gitişine. Alem bana hep Leyla oldu. Gönlüme hep Leyla doldu. Eğer sen gerçekten Leyla isen ya bu bendeki Leyla kimdir? diye sorup durdu. Mesele bu değil mi? Sen gerçek Leyla isen bu bendeki Leyla kimdir? Eli ayağına dolaşıyor Allah'ım ne güzel düğüm Avucuma yazıyorum bu şiiri Karışsın diye mürekkebi saçlarına Çünkü saçların bugün sağanak yağışlıdır Saçların bugün günlerden çarşamba Bakar bana gülersin sanki kimse ölmemiş gibi bugün ama bilirim başkasının yarasıdır sende kanıyan Ve yanakları al al bir anneyi doğuran Gülüşünün güneşi ardına saklanacak bir dağ arıyor gibi Oysa ömrünün öylesi bile olmamıştır henüz Rüzgar gülü rüzgar kokar içimden bir ses bir mucizeye sırt dönmek için karamsar olmak yetmez Öyleyse ey kader Ey ben demiştim diyen suflör Sen de çölünün hamzasını getir istersen Bir kaplumbağa yarası kabuk bağlamış sırtında Neyden korkar? Hem kim uzun yaşayabilir ki? Öldüğünü anlayacak kadar Nasıl da atıyor kalbim bu yalanları Anahtarı içeride unutulmuş bir kapı telaşından senin kalbin Bense kendini kesmek için bilenmiş bir bıçağım Hepsi bu